Musa'ya kitabı verdik. Ve İsrail oğullarına, Benden başkasını dayanılıp güvenilen bir Rab edinmeyin diyerek, Bu kitabı bir hidayet rehberi kıldık. Nuh ile birlikte taşıdığımız kimselerin nesli. Şunu bilin ki, Nuh çok şükreden bir kul idi. Biz kitapta İsrail oğullarına,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 Onlara karşı size tekrar galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla gücünüzü artırdık, sayınızı daha da çoğalttık. Eğer iyilik ederseniz kendinize etmiş, kötülük ederseniz yine kendinize etmiş olursunuz. Artık diğer cezalandırma zamanı gelince yüzünüzü kara etsinler,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 onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke helâke müstehak olur, biz de orayı darmadağın ederiz. Nuh'tan sonraki nesillerden nicelerini helak ettik. Kullarının günahlarını bilen ve gören olarak Rabbim yeterlidir. Her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse, ona yani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 Yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar, Şeytanların dostlarıdırlar. Şeytansa, Rabbine karşı çok nankördür. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmet için, Onların yüzlerine bakamıyorsan, Hiç olmazsa, kendilerine, Gönül alıcı bir söz söyle. Eli sıkı olma. Büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır, Kaybettiklerinin hasretini çeker durursun. Rabbin rızkı dilediğine bol verir, Dilediğine daraltır. Şüphesiz ki o, Kullarından haberdardır, Onları çok iyi görür. Geçim endişesiyle,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 Zulmen öldürülürse, Onun velisine yetki verdik. Ancak bu veli de, Kısasta ileri gitmesin. Zaten kendisine bu yetki verilmekle, O, alacağını almıştır. Yetimin malına, Rüşdüne erişinceye kadar, Ancak en güzel bir niyetle yaklaşın. Verdiğiniz sözü de yerine getirin. Çünkü verilen söz, Sorumluluğu gerektirir. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Bu hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir. Hakkında bilgin bulunmayan şeyin ardına düşme. Çünkü kulak, göz ve gönül bunların hepsi ondan sorumludur. Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ne yeri yarabilir, ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin. Bütün bu sayılanların kötü olanları, Rabbinin nezdinde sevimsizdir. İşte bunlar, Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdir. Allah ile birlikte başka ilah edinme. Sonra kınanmış ve uzaklaştırılmış olarak cehenneme atılırsın. Rabbiniz erkek çocukları sizin için ayırdı da kendisi meleklerden kız çocuklar mı edindi? Gerçekten siz çok büyük bir söz söylüyorsunuz. Biz onların akıllarını başlarına toplamaları için bu Kur'an'da türlü şekillerde tekrar ettik. Fakat bu onlara daha da kaçıp uzaklaşmaktan başka bir şey sağlamıyor. De ki, eğer söyledikleri gibi, Allah ile birlikte başka ilahlarda bulunsaydı, o takdirde bu ilahlar, arşın sahibi olan Allah'a ulaşmak için, çareler arayacaklardı. Allah, onların söyledikleri şeylerden münezzehtir, son derece yücedir ve,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 Sahi biz bir kemik yığını ve kokuşmuş bir toprak olmuşken, Yepyeni bir hilkatte diriltileceğiz, öyle mi? De ki, İster taş olun, ister demir. İsterse gözünüzde büyüyen herhangi bir mahluk. Diyecekler ki, Bizi tekrar hayata kim döndürecek? De ki, Sizi ilk kez yaratan. Bunun üzerine, onlar sana alaylı bir tarzda başlarını sallayacak ve ''Ne zamanmış o?'' diyecekler. De ki, yakın olsa gerek. Allah sizi çağıracağı gün, Kendisine hamd ederek çağrısına uyarsınız ve çok az kaldığınızı sanırsınız. Kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Sonra şeytan aralarını bozar.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 Aldatmadan başka bir şey vaat etmez. Şurası muhakkak ki, Benim kullarım üzerinde senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. Koruyucu olarak Rabbin yeter. Rabbiniz, lütfuna nail olmanız için, Denizde gemileri sizin için yüzdürendir. Doğrusu o, sizin için çok merhametlidir.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 Emin misiniz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Yahut onun sizi bir kez daha oraya gönderip üzerinize bir kasırga yollayarak inkar etmiş olmanız sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Sonra bundan dolayı kendinize bizi arayıp soracak bir destekçi de bulamazsınız. Biz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 Müminler için şifa ve rahmettir zalimlerinse yalnızca ziyanını artırır. İnsana nimet verdiğimiz zaman yüz çevirip yan çizer. Ona bir de zarar ziyan dokunacak olsa iyice karamsarlığa düşer. De ki: Herkes kendi mizaç ve meşrebine göre iş yapar. Bu durumda kimin doğru bir yol tuttuğunu Rabbiniz en iyi bilendir. Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, Ruh, Rabbimin emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir. Hakikaten, biz dilersek, Sana vahyettiğimizi ortadan kaldırırız. Sonra bu durumda, Sen de bize karşı hiçbir koruyucu bulamazsın. Ancak, Rabbinin rahmeti. Çünkü onun sana lütufkarlığı çok büyüktür. De ki, andolsun bu Kur'anın bir benzerini ortaya koymak üzere insan ve cin bir araya gelseler, birbirlerine destek de olsalar, onun benzerini ortaya getiremezler. Muhakkak ki biz bu Kur'anda insanlara her türlü misali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 De ki, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer bir elçiyim. Zaten kendilerine hidayet rehberi geldiğinde, insanların buna inanmalarını sırf, Allah peygamber olarak bir beşeri mi gönderdi demeleri engellemiştir. Şunu söyle, eğer yeryüzünde yerleşmiş gezip dolaşan melekler olsaydı,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 ''De ki, Rabbimin rahmet hazinesine eğer siz sahip olsaydınız, harcanır korkusuyla kıstıkça kısardınız. İnsanoğlu da pek eli sıkıdır.'' Andolsun biz, Musa'ya açık açık dokuz ayet verdik. ''Hadi İsrail oğullarına sor.'' Musa onlara geldiğinde, Firavun ona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 onu ve maiyetindekilerin hepsini denizde boğduk. Arkasından da İsrailoğullarına, O topraklarda oturun. Ahiret vaadi tahakkuk edince, Hepinizi toplayıp bir araya getireceğiz, dedik. Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkı getirdi. Seni de ancak müjdeleyici ve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 ona hastır. Namazında yüksek sesle okuma. Onda sesini fazla da kısma. İkisinin arası bir yol tut. Çocuk edinmeyen, Hakimiyette ortağı bulunmayan, Acizlikten ötürü bir dosta da ihtiyacı olmayan Allah'a hamdolsun de Ve tekbir getirerek onun şanını yücelt. Kehf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamdolsun Allah'a ki, O, kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedi kalacakları güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve Allah evlat edindi diyenleri de uyarmak için, Kuluna, kendisinde hiçbir eğrilik bulunmayan, Dost doğru kitabı indirdi. Ne onların, ne de atalarının, Bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından çıkan bu söz, Ne büyük oldu. Yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Bu yeni kitaba inanmazlarsa, arkalarından üzüntüyle neredeyse kendini harap edeceksin. Biz, insanların hangisinin daha güzel amel edeceğini deneyelim diye, yeryüzündeki her şeyi dünyanın kendine mahsus bir ziynet yaptık. Biz mutlaka oradaki her şeyi kupkuru bir toprak yapacağız. Yoksa sen bizim ayetlerimizden ashabı kef?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 Aya kalkarak dediler ki, Bizim Rabbimiz göklerin ve yerin Rabbidir. Biz ondan başkasına Tanrı demeyiz. Yoksa saçma sapan konuşmuş oluruz. Şu bizim kavmimiz, Allah'tan başka tanrılar edindiler. Bari bu tanrılar konusunda açık bir delil getirseler. Öyleyse,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 Gördüklerin yüzünden için korkuyla dolardı Böylece biz Aralarında birbirlerine Sormaları için Onları uyandırdık İçlerinden biri Ne kadar kaldınız dedi Bir gün Ya da günün bir parçası Kadar kaldık dediler Şöyle dediler Rabbiniz Kaldığınız müddeti daha iyi bilir Şimdi siz içinizden birini şu gümüş paranızla şehre gönderin de baksın hangi yiyeceği daha temizse size ondan erzak getirsin. Ayrıca nazik davransın ve sakın sizi kimseye sezdirmesin. Çünkü onlar eğer size muttali olurlarsa ya sizi taşlayarak öldürürler veya kendi dinlerine çevirirler ki o zaman ebediyen iflah olmazsınız böylece onlardan haberdar ettik ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu kıyametin şüphe götürmez olduğunu bilsinler hani onlar aralarında ashab-ı kehf'in durumunu tartışıyorlardı dediler ki üzerlerine bir bina yapın rabbleri onları daha iyi bilir Onların durumuna vakıf olanlarsa, Bizler kesinlikle, Onların yanı başlarına bir mescit yapacağız, Dediler. İnsanların kimi, Onlar üç kişidir, Dördüncüleri de köpekleridir, Diyecekler. Yine, Beş kişidir, Altıncıları köpekleridir, Diyecekler. Bilinmeyen hakkında tahmin yürütmektedir. Kimileri de,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 malumat isteme. Allah'ın dilemesine bağlamadıkça hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme. Bunu unuttuğum takdirde Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya bundan daha yakın olan bir yola iletir de. Onlar mağaralarında üç yüzyıl ve buna ilaveten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 Kendilerini çepeçevre kuşatmıştır İmdat dileyecek olsalar imdatlarına erimiş maden gibi Yüzleri haşlayan bir suyla cevap verilir Ne fena bir içecek ve ne kötü bir kalma yeri İman edip de güzel davranışlarda bulunanlar Bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların Ecrini zayi etmeyiz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 Bu yüzden arkadaşlarıyla konuşurken ona şöyle dedi. Ben servetçe senden daha zenginim. İnsan sayısı bakımından da senden daha güçlüyüm. Böyle gurur ve kibirle kendisine zulmederek bağına girdi. Şöyle dedi. Bunun hiçbir zaman yok olacağını sanmam. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum.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 Bağ, kuru bir toprak haline gelir. Yahut, Bağının suyu dibe çekilir de, Bir daha onu arayıp bulamazsın. Derken, Onun serveti kuşatılıp yok edildi. Böylece, Bağı uğruna yaptığı masraflardan ötürü, Ellerini oğuşturup kaldı. Bağın çardakları yere çökmüştü. Ah! diyordu. Keşke,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 Dünya hayatının süsüdür. Ölümsüz olan iyi işlerse, Rabbinin nezdinde hem sevapça daha hayırlı, Hem de ümit bağlamaya daha layıktır. Düşün o günü ki, Dağları yerinden götürürüz, Ve yeryüzünün çırılçıplak olduğunu görürsün. Hiçbirini bırakmaksızın, Onları mahşerde toplamış olacağız.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 Dedi ki, Doğrusu sen benimle beraberliğe sabredemezsin. İç yüzünü kavrayamadığın bir bilgiye nasıl sabredersin? Musa, İnşallah dedi, Sen beni sabreder bulacaksın. Senin emrine de karşı gelmem. O kul, Eğer bana tabi olursan, Sana o konuda bilgi verinceye kadar hiçbir şey hakkında bana soru sorma. Dedi. Bunun üzerine yürüdüler. Nihayet gemiye bindikleri zaman o gemiyi deldi. Musa, halkı boğmak için mi onu deldin? Gerçekten sen büyük bir iş yaptın, dedi. Ben sana benimle beraberliğe sabredemezsin demedim mi, dedi. Musa, unuttuğum şeyden dolayı beni muâheze etme, ''İşimde bana güçlük çıkarma'' dedi. Yine yürüdüler. Nihayet bir erkek çocuğa rastladıklarında hemen onu öldürdü. Musa dedi ki, ''Tertemiz bir canı, bir can karşılığı olmaksızın katlettin ha. Gerçekten sen fena bir şey yaptın.''